Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Tefsir Meryem suresinin 34. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle Meaden şöyle buyuruyor. İşte hakkında şüphe ettikleri hak söz olan Meryem oğlu İsa budur. Katade Rahimullah dedi ki İsa Aleyhisselam hakkında Yahudiler ve Hristiyanlar şüpheye düştüler. Yahudiler onun yalancı bir büyücü olduğunu iddia ettiler. Hristiyanlar ise onun Allah'ın oğlu, üçün üçüncüsü ve bir ilah olduğunu iddia ettiler. Hepsi de yalan söylediler. Lakin o Allah'ın kulu, rasulü, kelimesi ve ruhudur. Ubade bin Samit radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurunu rivayet etmiştir. Kim Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına, O'nun bir olup ortağı olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in O'nun kulu ve rasulü olduğuna, İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu, Resulü, Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve kendisinden bir ruh olduğuna, cennetin hak ve cehennemin hak olduğuna şahitlik ederse, ne amel işlemiş olursa olsun Allah onu cennete koyar. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. 35. Ayet Allah'ın çocuk edilmesi olacak şey değil, o yücedir. Bir işe hükmettiğinde ona sadece ol der, o da hemen verir.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 36. Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse sadece O'na ibadet edin. Dost doğru yol budur. Câbir radıyallahu anh'den sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim kendisine hiçbir şeyi ortak koşmadığı halde Allah ile karşılaşırsa cennete girer. Kim de O'na ortak koşmuş olduğu halde karşılaşırsa cehenneme girer. Bunu Müslim rivayet etmiştir. 37. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne şahit olunduğu zamanda vay o kafirlerin haline. Katade dedi ki bize şöyle anlatıldı. Meryem oğlu İsa aleyhisselam göğe kaldırıldığı zaman İsrailoğulları fakihlerinden dört kişi seçtiler. Birincisine dediler ki İsa aleyhisselam hakkında ne diyorsun? O da şöyle dedi. O Allah idi, yeryüzüne inmişti. Yaratacağını yarattı, dirilteceğini diriltti sonra semaya yükseldi. İnsanlardan bir grup bu sözlere tabi oldular. Bunlar Hristiyanların Yakubileridir. Yani Yakubiye mezhebi. Diğer üç alim ise, ''Şehadet ederiz ki sen yalancısın.'' dediler. İkincisine, ''İsa hakkında ne diyorsun?'' diye sorduklarında, ''O Allah'ın oğluydı.'' dedi. Bir grup insanda ona tabi oldular. Bunlar Hristiyanlardan nasturilerdir. Diğer iki alim, ''Şehadet ederiz ki sen yalancısın.'' dediler. Üçüncüsüne İsa hakkında ne diyorsun dediler. O da dedi ki, o bir ilah, annesi bir ilah ve Allah da bir ilahtır. Bir grup insan da buna tabi oldular. Bunlar Hristiyanlardan İsraililerdir. Dördüncü alim, şehadet ederim ki sen yalancısın. İsa Aleyhisselam Allah'ın kulu, rasulü, kelimesi ve ruhudur dedi. Bunun üzerine topluluk tartışmaya başladılar. Müslüman olan dedi ki, Allah için söyleyin. İsa'nın yemek yediğini ve Allah Tebari ve Teala'nın yemek yemediğini bilmiyor musunuz? Onlar Allah için evet dediler. İsa Aleyhisselam'ın uyuduğunu biliyor musunuz dedi. Onlar Allah için evet dediler. Böylece Müslüman galip geldi ve bu topluluklar birbirleriyle savaşa girdiler. Bize anlatıldığına göre o zamanlar Müslümanlar yenilip Yakubiler galip gelmişti. Bu ayet bu konuda nazil olmuştur. Evet, Müslümanlar denmesi yani bütün peygamberleri biliyorsunuz, tek bir din İslam üzere gönderilmiştir. Sonra... Musa Aleyhisselam'dan yüz çevrenler, yani Musa Aleyhisselam'a tabi olanlar Müslümanlar idi o gönderildiği zaman, ondan yüz çevirenler kafirleriydi, idi, İslam üzere olanlar o zaman Musa Aleyhisselam'a tabi olanlar idi. İsa Aleyhisselam gönderildiği zaman İsa Aleyhisselam'ı inkar edenlere Yahudiler denildi. Ee, İsa Aleyhisselam'a tabi olan, iman eden kimseler ise tevhid üzere olan kimseler ise Müslümanlar idiler. Sonra işte İsa Aleyhisselam semaya kaldırıldığı zaman e, Hristiyanlar kendi aralarında burada anlatıldığı gibi e, fırkalara bölündüler. Kimisi ona ilahlık e, vasfı verdi, kimisi Allah'ın kendisi olduğunu söyledi. E, <gülüyor> bu şekilde Katadirah'ın olan anlattığı gibi kendi aralarında bölündüler. Bunlara adan Nasara, Hristiyanlar, kendi içlerinde işte Nasuriler, İsraililer, Yakubiler gibi mezheplere bölündüler. Tevhid üzere kalanlar ise Müslümanlar idi. Bu Müslüman olarak devam edenler de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldiği zaman eğer ona tabi olmuşlarsa onlar yine Müslüman kalmaya devam ettiler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman edip ittiba etmeyenler ise kafirler, Hristiyanlar, Nasiriler olarak devam ettiler. 38. ayet bize gelecekleri günde neler isterler neler görürler. Fakat o zalimler bugün açık bir sapıklık içindedirler. Katade dedi ki vallahi bugün kıyamet günüdür. Yani ayette bahsedilen gün artık işitmenin fayda vermediği bugün de işitir. Görmenin fayda etmediği bugün de de görürler. Yani o zaman hakkı apaçık ayan beyan görürler ama bunun onlara bir faydası olmaz. 39. Sen onları hasret günü hakkında uyar. Yani pişmanlık günü hakkında uyar. Çünkü onlar bir gafletin içinde dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitmiştir. İbn Abbas radıyallanma dedi ki: Hasret günü kıyamet gününün isimlerinden biridir. Allah bunu büyütmüş, yani önemini yüceltmiş ve kullarını sakındırmıştır. İşin bitirilmesiyle kastedilen cehennemliklerin orada kalıcılığına ve cennetliklerin orada ebedi oluşlarına hükmedildikten sonra ölümün boğazlanmasıdır. Gaflet içine dalmış olmaları, müşriklerin kabirlerinden çıkarılıp geldiklerinde Allah'ın onlara ne yapacağından gaflette olmalarıdır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar, cennetteki meskenlerine başkaları varis olacaktır. Henüz iman etmemişken kavli, allah Teala onların kıyamet gününü ve dirilişi tasdik etmediklerini zikretmiştir. Kötü amellerine karşılık Allah onlara ne ceza vereceğini e, haber vermektedir. Abdullah bin Mesud radıyallahu gelen rivayette de hiçbir nefis yoktur ki cennetteki bir eve ve cehennemdeki bir eve baktırılmaz O gün hasret günüdür. Cehennemliklere şayet iman etmiş olsaydılar Allah'ın kendileri için hazırlamış olduğu ev gösterilir ve onlara iman etmiş ve salih amel işlemiş olsaydınız cennette gördüğünüz bu ev sizin olacaktı denilir. Bunun üzerine onları hasret yani pişmanlık bürür. Cennetliklere de cehennemdeki ev gösterilir ve onlara şöyle denilir. Şayet Allah'ın üzerinizdeki lütfu olmasaydı... Yani bu ev sizin olacaktı. Böyle devam ediyor. Taberi sayısnatla rivayet etmiştir. Ebu Said el-Hudir radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölüm boz renkli bir koç şeklinde getirilir ve bir münadi şöyle seslenir. Ey cennetlikler onlar dönüp bakarlar. Bunu tanıyor musunuz diye seslenir. Onlar da evet bu ölümdür derler. Nitekim hepsi de onu daha önce görmüşlerdir. Yani ölümü yaşamışlardır. Sonra ey cennetlikler diye seslenir. Onlar da başlarını çevirip bakarlar. Bunu tanıyor musunuz diye seslenir. Onlar da evet bu ölümdür derler. Nitekim hepsi de onu daha önce görmüşlerdir. Ölüm boğazlanır. Sonra ey cennetlikler kalıcılık var ölüm yok. Ey cehennemlikler kalıcılık var ölüm yok diye seslenir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okudu ve Dünya ehli gaflet içinde onlar iman etmezler buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 40 ayet. Yeryüzüne ve üzerindekilere ancak biz varis oluruz ve onlar ancak bize döndürülürler. Evet, bu e, bazı alimler bu ve buna benzer ayetlerden, Nersul Art ifadesinden, e, yine diğer bir ayette Nahnul Varisun ifadesiyle geçiyor. Allah Azze ve Celle hakkında varis ismini ispat ederler. Yani Allah'ın isimlerinden bir ismi El-Varis'tir derler. Burada sıfat olarak geliyor. İşte bu varis olmak, şurada az önce İbn-i Mesud Radyalan'tan gelen rivayette olduğu gibi varis olmadır, varis kılmadır. Yani bütün mahlukat öldürülüp Allah Azze ve Celle onları helak edip tek hükümran olarak kalması varisteki ve kast bu yeryüzüne varis olur. 41. ayet, kitapta İbrahim'i an çünkü o dost doğru bir nebi idi. 42. Babasına demişti ki, babacığım işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin ibadet ediyorsun? 43. Babacığım gerçek şu ki bana sana gelmeyen bir bilgi geldi. Artık bana uy ki seni düzgün bir yola ileteyim. 44. Babacığım şeytana ibadet etme çünkü şeytan Rahman'a isyan etmişti. 45. Babacığım gerçekten ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından korkuyorum. O zaman şeytanın dostu olursun. 46 dedi ki ey İbrahim sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun eğer vazgeçmezsen andolsun ki seni taşlarım uzun süre benden uzak dur Mücahit Rahimullah ayette geçen vehcurni meliyya kavli bir süre benden uzak dur demektir demiştir Hasan el Basri meliyyen kavli uzun bir süre demektir yani uzun bir süre benden konuşma benden uzak dur e, demiş oluyor. i̇bn Abbas radyalanmadan gelen rivayette ''Vehcurni ya kavli henüz sağlamken seni cezalandırmamdan önce benden uzaklaş demektir.'' demiştir. Evet, e, e, İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası ayrıntılarıyla gelen rivayetler ayrıntılarıyla daha önce hem Bakara suresinde e, geçti, Enam suresinde geçti, Enam 74'te devamında. E, daha sonra Safat suresinde yine e, ayrıntılı olarak anlatılacak. 47 dedi ki selam sana senin için Rabbim'den bağışlanma dileyeceğim çünkü o bana çok lütufkardır. İbn Abbas radiyallahu anh ayetteki hafiya kelimesi e, lütufkar demektir demiştir yani bu da yine el hafi ismi Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden biri olarak bazı alimler tarafından zikredilmiş esma al Hüsnadan sayılmış e, hafiya lütufkar demek. 48. Sizden de Allah'tan başka dua ettiklerinizden de ayrılıyor ve yalnız Rabbime dua ediyorum. Umarım ki Rabbime dua etmekle bahtsız olmam. 49. İşte onlardan ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinden ayrılınca biz ona İshakı ve Yakub'u başladık ve hepsinde nebi kıldık. 50. Onlara rahmetimizle başladık ve onlar için yüce bir doğruluk dili verdik. İbn Abbas r.a.'na doğruluk diliyle kastedilen güzel övgüdür demiştir. Yani onlar için güzel bir övgü kıldık. 51. Kitapta da Musa'yı dağın. Çünkü o ihlasa erdirilmiş bir Rasul ve bir Nebi'ydi. Mücahit Rahimullah dedi ki, Nebiler kendilerine risalet verilmeyen, vahiy almalarına rağmen kimselere Rasul olarak gönderilmeyen kişilerdir. Rasul, rasuller kendilerine hem vahiy ve risaletle, kitapla bir topluluğa gönderilen Nebiler'dir. Yani burada Musa Aleyhisselam tıpkı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gibi hem Resul hem Nebi idi bu ifade ediliyor. 52. Ona Tur'un sağ yanından seslendik ve gizlice söyleşmek için yakınlaştırdık. Katade dedi ki ona sağdaki dağın bir tarafından seslendik ve doğruluğundan dolayı kendisiyle konuşmak için bize yaklaştırdık demektir. 53. Ona rahmetimizden kardeşi Harun'u Nebi olarak bağışladık. Yani burada görüldüğü gibi 51. ayette Musa Aleyhisselam'dan için Rasûlen Nebiyya ifadesi kullanılıyor. Onun hem Rasul hem Nebi olduğu. Harun Aleyhisselam için ise sadece Nebiyya, o bir Nebiydi diye bildiriliyor. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, Harun Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'dan büyüktü. Lakin Allah Teala ona Harun'un kendisini değil nübüvvetini bağışladı. Yani bir evlat olarak değil ona nübüvvet vererek kendisine destek, destekçi kılarak bir nevi destek bağışladı 54 kitapta İsmail'i çünkü o vaadinde sadık bir rasul ve bir nebiydi İbn-i dedi ki İsmail aleyhisselam Rabbine bir söz verdiği zaman onu mutlaka yerine getirirdi 55 ailesine namazı ve zekatı emrediyordu ve o Rabbi katında kendisinden razı olunandı 56. Kitapta İdris'i de an. Çünkü o dost doğru bir Nebi'ydi. 57. Biz onu yüce bir mekana yükselttik. Enes bin Malik radiyalanında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsra gecesi göğe çıkartıldığımda dördüncü kat semada İdris aleyhisselamı gördüm. Bunu Tirmiz ve Taberi sayısınatla rivayet etmişlerdir. Hilal bin Yesaf rahimullah dedi ki İbn Abbas radiyalanına Kabel ahbar rahimullah'a bu ayeti sorduğunda ben de oradaydım. Kâb dedi ki Allah Teala İdris Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Ben senin için her gün bütün oğullarının ameli gibi amellerini yükseltiyorum. Amelini artırmanı istiyorum. Kendisine meleklerden olan dostu geldiği zaman ona Allah Teala bana şöyle şöyle şöyle vahyetti. Benim için ölüm meleğiyle konuş da ecelimi ertelesin. Böylece amelimi artırayım dedi. O melek de onu kanatlar arasına alarak semaya yükseldi. Dördüncü semaya geldiği zaman ölüm meleği onları karşıladı. Ölüm meleği İdris Aleyhisselam'ın konuştuğu o meleğe İdris nerede dedi. O da sırtımda dedi. Ölüm meleği tuhaf. İdris'in ruhunu dördüncü semada almak üzere gönderilmişti. Ve İdris yeryüzünde olduğu halde onun ruhunu dördüncü semada nasıl alacağım diyordum dedi. Böylece onun ruhunu orada aldı. Bunu sahibi isnatla Taberi ve e, İbn Ebi Şeybe rivayet etmişlerdir. 58- işte bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği, Adem'in soyundan, Nuh ile taşıdıklarımızın soyundan, yani o gemiyle taşınanların soyundan, İbrahim ve İsrail soyundan olan nebilerdendir. İsrail ile kastedilen Yakup Aleyhisselam. Bizim doğru yola ilettiğimiz ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. İbrahim el-Nehai, Rahimallah dedi ki, Ömer bin el-Hattab radiyalan, Meryem suresini okuyup secde etti. Sonra şöyle dedi, bunlar secdeler, peki ya, ağlamak nerede? Yani bunun secde ayeti olduğunu ifade ediyor. Ee, bunu Taberi tefsirinde İbni Dünya el-errikkat el, el, el vel-bukkada, Beyhak-i Şuab-ı Liman'da sayısına da rivayet etmişlerdir. 59. Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı zayi ettiler. Nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler. Evet, bu ve az önce okuduğumuz ayetlerde olduğu gibi namaz her dinde, her peygamberin davetinde bulunan unsurlardan birisi. Her dinde vardı namaz. Bu yüzden Ömer bin Hattab Radya olan hançerlendiği zaman e, yaralı bir haldeyken namaza kalkmak istiyor ve namaz olmayan bir dinde hayır yoktur diyor. Yani bütün peygamberler namazı tebliğ etmişlerdir. Burada da işte e, namazı zayi etmelerinden bahsediliyor. İbn Mesud Radyalan dedi ki onlar namaz vakitlerini zayi ettiler. Yani namazı büsbütün terk etmek küfürdür. Ama vakitlerini zayi ettiler. Yani vakitlerini riayet etmediler. Vakitlerini geciktirdiler. E, dediler ki İbn Mesud Radyalan'a biz onların namazı terk ettikleri görüşündeyiz. Böyle söyledir. İbn-i Mesul ad dedi ki, namazın terki küfürdür. Bunu Taberi, Taberani, i̇bn azm El-Muhalla'da, i̇bn Battal el Battay-i Libane'de, hasen rivayet etmişlerdir. El-Kasım bin Muhaymira dedi ki, onlar namaz vakitlerini zayi ettiler. Şayet namazı tamamen terk etseydiler, kafir olurlardı. Bunu Taberi, Say-i tefsirinde rivayet etmiştir. Ebu Said el-Hudri r.a. Resulullah s.a.v. bu ayeti okudu ve şöyle buyurdu. Yani Meryem 59. ayeti hakkında. Benden 60 sene sonra namazı zayi eden ve şehvetlerinin peşinden giden bir nesil gelecektir. Bunlar bu azgınlıkların karşılığını göreceklerdir. Bunlarınla ardından Kur'an'ı okuyan ancak okudukları gırtlaklarından aşağı inmeyen bir nesil gelecektir. Kur'an'da mümin, münafık ve facir yani günahkar olmak üzere 3 grup okur. Ravilerden Beşir dedi ki Elvelide bu üç grup kimlerdir dedim. Dedi ki münafık onu inkar ettiği halde okur. Yani ona inanmadığı halde okur. Facir yani günahkar olan kimse Kur'an'ı yiyerek yani ondan kazanç sağlayarak mümin ise ona iman ederek okur. Bunu Ahmet bin Amber İbn İban Hakim şuabül İman'da da Beyhaki ve İbn Abdilatin tefsirinde hasen-i senedle rivayet etmişlerdir. Yani Yakunu halfun min ba'de 60 sene e, Edaus Salah Yani namazı zayi eden bir topluluk gelir Yani namazın vakitlerine riayet etmeyen bir topluluk gelir Manasındadır bu hadis Tıpkı İb-i Mesud işte bu rivayet edilmiştir e, İşte Harre olaylarından sonra Yezid'in zamanlarında oluyor bu Tam da o seneler yani Hicri 60 senesinde oluyor bu Harre olayından itibaren e, Günlerce Medine'de Mescid-i Nebevi'de ezan okunmuyor yani cemaatle namaz kılınmıyor. Ee, insanlar işte bu savaşla meşgulken. Emeviler zamanında namazlar vaktinden saptırılıyor. Yani bu vakitlerine riayet edilmez oluyor. O zaman da işte e, Amr bin Meymun'un e, İbn i Mesud e, işte hem bize cemaati emrediyorsunuz. Yani buna dair hadisler rivayet ediyorsunuz. Hem de bunlarla beraber namaz kılmamak, onların arkasında namaz kılmamaktan bahsediyorsunuz. Bu nasıl olacak, nasıl cem edeceğiz diye soruyorlar. Bunun üzerine İbn-i diyor ki cemaat ile kastedilen nedir sen herhalde bilmiyorsun diyor. Cemaat hak üzere olandır. Hatibin rivayetinde cemaat yalnız dahi olsan kitap ve sünnete uyandır diyor. Diğer bir rivayette ise yalnız dahi olsan Allah'a ve Resulüne itaat etmendir şeklinde geliyor. Yani topluluk ise, yani bu insanların kalabalığı ise, sen cemaatle bunları kastediyorsun herhalde, onlar cemaatten ayrılmıştır diyor. Yani onlar namazların vakitlerini zayi etmişlerdir. Buna işaret ediyor. Nitekim gerek Abdullah bin Mesud r.a. gerek Ebu Zer r.a. gerek Abdurrahman bin Avf yani çeşitli tariklerle Allah Resulü aleyhisselatü vesselamdan geliyor. Üzerinize bir takım yöneticiler gelecek. Namazları vakitlerinden geçirecekler. Ebu Zer r.a. gelen rivayette namazları, namazları öldürecekler, vakitlerini öldürecekler diyor. Siz onlara yetişirseniz, onların zamanına yetişirseniz namazları vaktinde kılın. Şayet mescitte bulunur da onlarla kılmak durumunda kalırsanız namazı kılmam demeyin onlarla da beraber kılın. Bu sizin için nafiledir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Uhbe bin Amir radiyallahu anh tengen, rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ümmetim hakkında ancak kitap ve sütten korkarım. Dediler ki Ey Allah'ın Resulü kitap ne oluyor? Yani kitapla kastettiğin nedir? Şöyle buyurdu. Münafıklar Kur'an'ı öğrenip iman edenlere karşı onunla mücadele edecekler. Yani bugünkü e, sünnet inkarcılar da bu vaziyettedir. O zaman da haricileri kastediyor. Haricileri de sünnet inkarcısıydı zaten. Kur'an'ı öğrenip iman edenlere karşı Kur'an'dan ayetlerle Mücadele, et, cedel yapacaklar, tartışacaklar. Peki süt ne oluyor dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bazı insanlar sütü sevip cemaatten ayrılacak ve cumaları terk edeceklerdir. Bunu Ahmet, Hakim, Taberani, Şurab-ı İman'da Beyha Kesen isnatla rivayet etmiştir. Diğer rivayetler lafı şu şekilde. Ümmetim hakkında şu ikisinden korkarım. Kur'an ve süt. Süte gelince çiftçiliği isteyecekler, şehvetlerine tabi olacak ve namazları terk edecekler. Kur'an'a gelince onun münafıklar öğrenip müminlere karşı onunla tartışacaklar. Bunu Ahmed İbn Abdil Bercan'ın ilminde Taberani Müceminde, Buhari Halku Efalibatta sen isnatta rivayet etmişlerdir. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın haber verdiği şey aynıyla biz görüyoruz. Yani İslam'a hiç riayet etmeyen, yani kitabı sünneti hiç yaşamayan, peygambere tabi olmayan insanların bugün işte Kur'an ile Müslümanlara reddiye verdikleri vermeye çalıştıklarını, işte tesettüre karşı çıkmak için Kur'an ayetleriyle oynadıklarını, ne bileyim daha başka İslam'ın emirleri, Peygamber hesap ve sünnetlerini iptal etmek için yine Kur'an'ın bir takım ayetlerini, bir takım münafıkların kullanıp yani İslami hiçbir yaşantısı olmayan insanların bunları alet ettiklerini görüyor, şahid oluyoruz. İbn Abbas radialanma'da ayette geçen Fesef fe gayya. Orada hüsrana uğrayacaklar demektir. Abdullah bin Amr radıyallanmadan gelen rivayette ise gay cehennemde bir vadidir demiştir. Bu gay kelimesi rüştün zıttıdır. Yani rüşt doğruluk, düzgün gidişat, doğru yol, gay ise sapık yol demektir. Yani lugat olarak gay kelimesi bu manadadır i̇bn radyalanmadan gelen bu rivayet ve bunu destekleyen daha başka tarifler de var, sahabeden rivayetler. İşte cehennemde gayya diye bir vadi vardır. Yani dünyadayken Gay üzer olanlar, doğru yolda olmayan, sapıtan kimseler bu gayya koyusuna atılır manasında. E, bu birbirine aykırı şeyler değil. Yani dünyada bazı insanların rüşt yolunu değil de e, gay yolunu, bozuk bir yolu seçmiş olmaları Onlara bu ismin verilmesi, gay isminin verilmesi işte kendilerini cehennemde o gayya kuyusuna götüren bir yol tuttukları için verilmiş olabilir. Dolayısıyla burada eee söz konusu değil. 60 Ancak tevbe edip iman eden ve salih ameller işleyen kimseler hariçtir. Bunlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. 61 O cennet Rahman'ın kullarından kullarına gıyaben vaad ettiği Adin cennetleridir. Yani gıyaben görmedikleri halde, gayb olarak vaat ettiği adin cennetleridir. Şüphesiz onun vaadi yerini bulacaktır. 62. Orada boş söz değil, hoş söz duyarlar. Ve orada sabah akşam kendilerine ait rızıkları vardır. i̇bn Abbas Radyallahu'na ayette geçen lagven kelimesiyle kastedilen batıl sözdür. Yani orada batıl söz işitmezler. İbn Abbas dilanmadan yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şehitler cennet kapısında bulunan bir nehrin kenarında yeşil bir kubbededirler. Onlara sabah akşam cennetten rızıkları çıkarılır. Bunu İbn İban Ahmed ve Hakim sayısınala rivayet etmişlerdir. Mücahit dedi ki cennette sabah ve akşam diye bir şey yoktur. Dünyadayken alışmış oldukları ve canlarının çektiği zamanlarda rızıklar yanlarına gelir, getirilir. Evet. Çünkü e, sabah, akşam, gece bu tabirler dünyada işte güneş, ay bunların hareketleriyle insanların e, sırlarını, sınırlarını bilebildikleri, gecenin, gündüzün gelip gitmesiyle bunlar dünyada olan bir şeydir. Gecenin, gündüze, gündüzün geceye dolanması dünya hayatında olan bir şeydir. E, Mücahit Rahim Ollad diyor ki, yani ayette geçen sabah akşam kendilerine rızık verilir ifadesi Dünyadayken alışmış oldukları o vakitlerde, yani belli öğünlerde kendilerine bu rızıkları getirilir demektir, diyor. 63. Kullarımızdan takva sahibi kimselere verdiğimiz cennet işte budur. 64. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan şeyler, her şey ona aittir. Senin Rabbin unutucu değildir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cibril aleyhisselam'a, Bizi neden daha fazla ziyaret etmiyorsun diye sorunca biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Ayeti nazil oldu. Bu ayet yani nazil oldu. Bunu Bukhari, Tirmizi, Taberi, Ahmet ve Hakim rivayet etmişlerdir. Katade dedi ki önümüzde sözüyle kastedilen ahiret işidir. Arkamızda sözüyle kastedilen dünya işidir. Bunlar arasında olan ile kastedilen ise dünya ile ahiret arasındakidir. Ebut Derdar radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala'nın kitabında helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. Hakkında hüküm belirtmediği şeyler de sizler için bağışıdır. Allah Teala'nın bu bağışını kabul et. Zira Allah Teala herhangi bir şeyi unutacak değildir. Sonra sen Rabbin unutucu değildir ayetini. Yani Meryem 64. ayetini okudu. Bunu Taberi Hasemir İsnat'ta rivayet etmiş. Estağfurullah Bezzar, Hakim, Darekutni, Beyhaki... E, sahip-i isnatla rivayet etmişlerdir. Selman Radyalant'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yağ ve peynir yemeğiyle kürk giymenin hükmü sorulunca şöyle buyurdu. Allah Teala'nın kitabında helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. Hakkında hüküm belirtmediği şeyleri de affetmiştir. Bunu hakim İbn-i Mace Tirmizi Taberani Hasan İsnat'la rivayet etmişlerdir. Ebu Salebel Huşeni Radyalant'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muakkak Allah bazı sınırlar koymuştur, onları aşmayın. Farzlar koymuştur, onları zayi etmeyin. Bazı şeyleri haram kılmıştır, onları delmeyin. Bazı şeyleri de Rabbinizin unutmaz söz konusu olmaksızın size bir rahmet olarak terk etmiştir. Onları da kabul edin ve araştırmayın. Bunu Hakim ve Taberani, Hasan İsnad'la rivayet etmişlerdir. Bu İsnat Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Salebe, Radyalent'ten gelen rivayet. Ee, Bu rivayetler gösteriyor ki helal ve haram tamamen Allah ve Resul tarafından beyan edilenlerdir. Yani bir kimse şu helaldir, şu haramdır e, demeye mecali yoktur. Ancak e, o konuda ayet haram kılmışsa haramdır. Hadis haram kılmışsa haramdır. E, bunun dışında insanların e, işte biz kıyasla iştah ederiz demeye hakları yoktur. Allah Azze ve Celle yani bunları bilinçli bir şekilde terk etmiştir. Yani insanlar bu konuda iştahat etsin diye onlara bıraktım denmiyor bak. Allah Azze ve Celle bunları kasten terk etmiştir. Yani terk sıfatıyla terk etmiştir. Ve ümmete rahmet olsun diye terk etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, işte bunları siz araştırın da Allah'ın bu bıraktığı şeyleri siz tespit edin. Böyle demiyor. Bilakis onu araştırmayın diyor. Bu Allah'ın size bir bağışıdır. Bu sebeple, Mesela çok soru sormaktan yasaklanması da e, bununla alakalıdır. Sa'de ve Ebu Vakkas, gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanların en kötüsü, en şerlisi, işte Müslümanlara en zararlı olanı e, Allah tarafından haram kılmadığı halde kendisinin çokça sormaz sebebiyle haram olmasına seyip olan kimsedir diyor. Yani Kitap ve sünnet onu bırakmış. Mesela e, diğer bir hadiste, Bukhara ve Müslüm'ün rivayet ettikleri bir hadiste, Ebu Hureyye Radyalent'ten, e, Allah size e, haccı farz kıldı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadis böyle. Yani haccı size farz kıldı. Bir tanesi diyor ki her sene mi Allah'ın Resulü? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam susuyor. Tekrar sorunca, her sene mi? Şayet evet desem diyor. Bu size farz kılınacaktı diyor. Yani her senatçı etmek farz kılınacaktı. Bu yüzden diyor, sizi bıraktığım sürece siz de beni bırakın. Size bir şey emrettiğim zaman gücünüz yettiği kadar onu yerine getirin. Bir şey yasakladığım zaman da derhal ona son verin buyuruyor. Yani insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisinin bu hadislerin Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin sınırlarında durmuyorlar maalesef. Tarih boyunca 1400 senedir hep işte kitap ve sünnetin dışında bir şeylere daha yani kitap ve sünnetin hakkına hüküm vermediği, net hükmünü vermediği şeyler hakkında sanki bu dinde bir eksiklikmiş gibi din tamamlanmamış da bunların araştırmasıyla tamamlanacakmış gibi hükmetmeye çalışıyorlar ee, ve kıyas denilen kapı böyle açılmıştır. Bu bununla kalmamış işte Maslahatın Mürsele'yi e, helal ve haram tayininde kullanmaya başlamışlar. İşte e, daha başka ıstıshab dedikleri, istihsan dedikleri, e, daha başka şeylerle kitap ve sünnetin dışında da bir takım helalleri, haramları tayin etmeye çalışmışlardır. Bu meselede asıl şudur, Allah Azze ve Celle'nin, Kitabında veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde, sayı hadislerinde haram kılınanlar haricinde eşyadaki her şey, ibadetlerin içine kalan her şey helaldir. Aslı itibariyle mubahtır yani. Onun dışında dinle ilgili olan, yani ibadetle alakalı olan konulara gelince, ibadette aslı olan haramlıktır. Ta ki Allah... İşte şu ibadeti yapabilirsiniz diye izin verecek veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu ibadeti yapın diye emredecek veya izin verecek, meşhur kılacak. Bunun dışında kişinin ibadet etmesi haramdır. Sahabe bu fıtrat üzerindeydi. Sahabenin ark arkasından akabinde e, Ayşe Radiyallahu Anh'a'ya soruyorlar. İşte biz Ramazan ayında tutamadığımız oruçları kaza ediyoruz. Ramazan geçtikten sonra yani haizliyken geçiyor. Bunları sonra kaza ediyoruz. Peki namazları neden kaza etmiyoruz? Diyorlar. Ayşe radıyallahu anh'ın onunla söylediği, verdiği karşılık şu dikkat edin. Sen haruri misin? diyor. Yani harura o zaman harcan toplandıkları yerdi. Bu yüzden onlara haruriler deniliyordu. Yoksa sen haruri misin? diyor. Biz Allah Resulü aleyhisselatü ve zamanında oruçlarımızı kaza etmekle olunurduk ama namazları kaza etmekle olunmadık diyor. Yani bu ne demek? Yani bu da bir kaydedir aynı zamanda. Kaza, bir ibadeti kaza etmek yeni bir emre gerektirir. Şimdi mantıkla bakıyor insanlar. Ya işte namazı vaktinde kılamadığın zaman ne yapman lazım? Kaza edeceksin. Hayır. Hayızlıyken Allah onu silmiş kadınlardan. Yani Ramazan'da veya Ramazan dışında. Ama oruçluyu, orucu kaza edin diyor. Yani şeriat böyle gelmiş. Orucu kaza edersin ama namazı kaza edemez. Ya yapsak ne olur? Yani burada sünnete muhalefet vardır. Bu yüzden Ayşe Radyalan'a sen harori misin diyor karşısındakine. Ee, Said Bin El Müseyyep Radyalan'tan gelen rivayette ki İbn Abbas Radyalanma'dan da benzeri rivayet ediliyor. Said Bin Müseyyep birisinin kerahat vakti namaz kıldığını görüyor ve bunu engelliyor. Yani ikinden sonra mesela kerahat vakti, güneşin sarardığı vakit Yasaklıyor bundan. O da diyor ki ey bu Muhammed yani Allah bana namaz kıldığım için azap mı edecek diyor. Hayır diyor sana Allah namaz kıldığın için neden azap etsin? Allah sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalefet ettiğin için azap edecek diyor. İbn Abbas radıyallahu başından geçen olay ise e, yanlış hatırlamıyorsam Tavus Rahimullah ikinden sonra namaz kılıyor i̇bn Abbas radiyallahu ona engel oluyor. İkin'den sonra namaz kılma yani farzından sonra artık nafile kılma diye. Tavus diyor ki insanların diyor bundan yasaklanması bunu adet edinip işte keraat vaktinde de namaz kılmalarına sebep olur. Bu de diyor. i̇bn Abbas radiyallahu da şöyle cevap veriyor. Allah ahsap suresi 21. ayetinde işte Allah'ın Resulü'nde Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için ve Allah'a çokça zikredenler için en güzel örnek vardır diyor. Senin bu kıldığın namazdan dolayı diyor, bu ikinin namazından sonra, kıldın bu namazdan dolayı ecir mi alacaksın yoksa azaba mı uğrarsın bilemem diyor. Yani bu kerahat vaktinde olmayan bir namaz için söylüyor bunu. Yoksa kerahat vaktinde ise o zaten yasaklanmış bir namaz. O, orada Said bin el-Müseyy Allah'ın yaptığı gibi buna karşı çıkmak gerekir. Yani bidatların çıkış sebebi insanların güzel görerek, yani Allah'a yakınlaşma sayarak, e, Kitaptan ve sünnetten, yani vahiyden bir rehberliği, delaleti olmaksızın yaptıkları, Allah'a yakınlaşmak adına yaptıkları şeylerdir. Bugün kandil geceleri böyledir, işte namazdaki hareketlerdeki değişikliklerin sebebi de böyledir. Hep akılla yorumlar. Mesela namazı işte elini göbeğin altından bağlarken, işte bu tevazuya daha uygundur der, bilmem ne. Yani böyle, yani hadisin zayıf olduğu söylenmesine rağmen, işte bizim mezhebimiz, bu tevazuya daha uygun olduğu için, işte kralların, yöneticilerin karşısına gittiğin zaman elini göbeğin altından bağlarsın, bu saygıya daha uygundur. Böyle yorumlarla yaptıkları işleri süslemişlerdir. İşte kadın erkekten farklı namaz kılar, İşte bu daha tesettürlü oluyor. Kadın fazla rükuda eğilmez veya şöyle oturur, bağdaş kurar falan filan. Değişik şekilleri hep akıllarıyla süsleyerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emretmediği, onun öğretmediği, meşru kılmadığı şekilleri akıllarıyla... Ee, hoş görerek bu dine sokmuşlardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir yasak olmayan konularda kitaptan ve sünnetten e, haramlığına, işte şu haramdır diye bir ibare bulunmamasına rağmen bazı şeyler pek çok şey hakkında kıyasla veya başka yollarla haram dediklerini artık herkes biliyor. Yani bunu e, örnek vermeye bile hacet yok. E, pek çok şeye bunları yapmışlardır. Bunları yaparken de mesela daha önce bahsettim. Suud'da bir tane kitap yayınlanıyor. Akisetü sahabe diye yani sahabenin kıyasları diye bir tez çalışması. Suud'da yapılıyor bu. Yani Selefi olduklarını iddia eden Vahabilerin yaptıkları bir e, tez, araştırma. Ve bu kitapta söylenen ifade şu. Bu yüzden yani Suud takılçısı Selefiler, Türkiye'de Selefi olduğunu söyleyip de işte Vahabileri takıl eden kimseler hep kıyası savunduklarını, hatta bir adım daha ileri geçerek mezhepleri savunduklarını, daha da ileri geçerek tasavvuf tarikattan dahi savunduklarını görüyoruz artık. Tasavvuf tarikatlarını bile e, temize çeker oldular. O hale vardırdılar işi. Bunun gibi çalışmalar sebebiyle, bu çalışmanın temel dayanağı şu, evet Allah bu dini tamamlamıştır. Yani, اَلْيَوْمُ اَكْمَلْتُ لَكُمْ Dinekum. Bugün dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimet tamamladım. Tamam mı? 3. ayetinde böyle buyuruluyor. İşte kıyasa karşı çıkanlar bu ayeti delil getirmişlerdir diyor. Ama diyor burada dinin akidevi kısmı kastediliyor diyor. Bu tez sahibi. Burada kastedilen akidedir diyor. Helal haram gibi fıkıh onlar değil diyor. Şimdi Allah dininizi tamamladım diyor. Din ne? Helal haram bu dinden değil mi? Biz yani bu e, mantıki, kelam olarak, mantıktaki bozukluktan geçiyoruz şimdi. Yani mantıkta böyle bir bozukluk vardır. Allah dinini tamamladım diyorsa, dinin her şeyi buna dahildir. İmanda, amelde hepsi dahildir. Din tamamlanmıştır. Bunlar kelam yapıyor ve e, ne yapıyorlar? Akide meselelerinde kıyası olmaz ama feri meselelerde kıyas olur, hatta vaciptir diyeni var. Hatta daha da terbiyesizleri, daha da cahilleri diyelim, Allah'a iftira ederek Allah kıyas yapmıştır, biz niye kıyas yapmayalım diyorlar. Yani Allah kıyas yapmıştır, biz niye kıyas yapmayalım diye savunanlar var. İşte bunu cahillerinden uyduk. Ebu Enes söylemişti bunu. Benim suratım kızardı. Dedim sus dedim. Yani bunu sağda solda hiçbir yerde söyleme bari. Sonra bunlar bir tane hoca getirdiler. Adil Yusuf Gidam diye e, asrın cahillerinden. İşte Güya Şeyh Mukbil'den falan ders almış. Ne alaka yani? Getirdiler. Konuşturdular bunu. Biz bu adamla e, karşı karşıya geldiğimizde bu konu açılmadı ama ben işte Ankara'ya geldim. Sonra benden sonra konu açmışlar. Kıyas meselesini. Telefon e, arattılar bunu falan e, ben buna şuradaki hadisi okudum Şu, el helalu ma ehelallahu fi kitabihi vel haramu ma harramallahu fi kitabihi ve kaynağında söyledim dedi böyle bir hadis yok dedi bu adamın kütübisteyi ezbere bildiğini iddia ederek böyle reklam yapıyorlardı kütübist bunun ezberinde diye ben dedim ki bu rivayet Tirmiz'de ve İbn-i sahih değildir dedi Dedim Şeyh Elbani sahih diyor dedim. Ya dedi nasıl olur falan filan dedi. Ondan sonra baktı ki tutmuyor, çamur atmaya başladı. Ente Kur'anî, ente Kurani Yani sen e, sünnet inkarcısın, mealcisin demeye başladı. Ben dedim Allah'tan kork dedim. Sen dedim ne dediğini biliyor musun dedim. Ben sana kütübisteden bir hadis söylüyorum. Allah Resulü'nden bir hadis söylüyorum. Sen beni mealci olmakla suçluyorsun dedim. Allah'tan kork. Oradakileri artık nasıl lanse ettiyse... Uya o beni yenmiş de, yani öyle aktarmışlar telefondaki şeyi, o hıncını alamamış, bir sonraki sene konferansa geldiğinde, Türkiye'ye geldiğinde İzmir'de, kıyas hakkında bir şey veriyor. Beni aradılar, işte böyle böyle diyor falan dediler. Dedik Diyor ki, işte Allah kıyas yapmıştır, biz niye kıyas yapmayalım dedim, aklı başına bir adam böyle bir söz söylemez. Açtım kayıtları gerçekten de böyle söylüyor. Dedim bunlar kıyasın dahi ne olduğunu bilmiyor. Bunlara desen ki kıyas nedir? Bir tarifini yap. Fıkıl sülünde kıyas nedir? Kıyas e, fer'in hükmünü bilinmemesi durumunda asıl aslan hükmünü fer'in hükmüne aralarındaki ortak bir illet sebebiyle uygulamaktır. E şimdi Allah Azze ve Celle kıyas yapmıştır diyoruz. Yani Allah Azze ve Celle fer'in hükmünü bilmiyor ve aslın hükmünü kıyaslayarak bir hükmüne ulaşıyor öyle mi? Bu Allah Azze ve Celle büyük bir iftira. Birinci nokta burası. İkinci nokta daha tehlikeli bir boyutu. İkinci nokta şirk boyutudur. Çünkü bu sözün manası şudur. Allah helal ve haram koymuştur biz niye helal ve haram koymayalım? Yani Allah helal ve haram koyduysa biz de helal ve haram koyabiliriz demektir bu manası. Bunlar tevhid davetçisi olarak konuşuyorlar. Ama gördüğünüz gibi şirkete davet ediyorlar. Yani e, maalesef biz de bunlara reddiye verdiğimiz zaman kötü olan biz oluyoruz. Yani adam işte sakallı, Arap üstelik, işte diştaşe giymiş entarli İslami kıyafetler içerisinde tevhid anlatıyor. Canım sen niye buna din uzatıyorsun? Yani sen de herkese reddiye veriyorsun. Senden doğrusu yok mu? Biz en doğrusu biziz demiyoruz. Yani sen de ben de bizler beşeriz. Dolayısıyla biz yanılırız, hata ederiz, yanlış yaparız ama hepimizin arz yer Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselatü sünnetidir. Bakın ne diyorlardı? Dinin aslı tamamlanmıştır. Yani akidevi meselesi kemale erdirilmiştir. Fer'i ise haşa kulların iştahatlarına bırakılmış. Dolayısıyla biz iştahat eder, helal ve haramı tayin ederiz diyorlar. Ayetin yani maide 3. ayetinin tahtından böylece çıktıklarını zannediyorlar. Bakın. Ayetlerin kendisine indiği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, helal ve haram konusunda söylüyor. Bazı şeyleri haram kılmıştır, onları delmeyin. Bazı şeyleri Rabbinizin unutması söz konusu olmaksızın, yani kaslı bir şekilde Allah rahmet olarak terk etmiştir, onları araştırmayın diyor. E size ne kaldı? Yani kıyasa ne kaldı? İstihadınıza ne kaldı? İstihadın manasını da burada kısaca açıklamak lazım. Çünkü iştihat deyince bu tamamen tevhidle şirkle alakalı bir konu. İştihat derken müştehit dediğim bir alim, bu sebeple müştehit böyle teberrük edilir, koltukları şişirilir, çok yükseklere konulur, adeta kendisine vahiy inmiş gibi, işte bu abdestsiz gezmez, hatta abdestsizlik bile arz olmaz neredeyse bu kimselere. Bunlar neredeyse kalpleri de okurlar, müştehitlere böyle makamlar verirler, tasavvüflerin şehirlerini uçurdukları gibi. Yani peygamberden bile daha fazla uçurlar. Peygamber hata yapar ama müştehitler bile yani öyle hata yapmaz. Neredeyse o mertebeye getirirler, hatalarına bile uyarlar. Ama burada peygamber hata yapmıştır, bunu e, itiraf ederler, böyle söylerler. Veya sahabe hata yapmıştır, bunu kabullenirler. Ama müştehid hatayı asla yakıştırmazlar. Böyle e, takdis ederler yani, kutsarlar müştehit dedikleri kimseyi. Çünkü müştehit dediği kimsenin ne yapıyor? İştihat yapıyor. İştihat nedir? Onlara göre olanı söylüyorum. İştihat işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın araştırmayın dedi yani helal belli, haram belidir dedi. bundan ötesini araştırmayın, şeriatta gelene tabi olun dediği konularda durmayıp da İştahat ederek, kıyas yaparak, istimbad ederek yeni helaller, yeni haramlar türeten o yetkiye sahip yeni bir takım peygamberler, hatta peygamberden de üstün şeriat koyucu, şari ilahlardır esasında. Bu mertebededir. Tağuttur yani bunlar. Bunların müştehit tanımları tağut tanımıyla aynıdır. Allah'ın yolundan alıkoyan tağutlar konumuna getirmişlerdir bu müştehitler. Onlar kendileri bundan beri olsa bile... Yani o imamlar kendilerine bu şekilde tazim edilmesine asla razı olmazlar. Çünkü kendilerinden bunun aksi sabit olmuştur. O imamlar demişler ki size Allah Aleyhisselatü Vesselam'dan bizim sözümüze, kavlimize muhalif bir hadis ulaştığı zaman ona tabi olun, bizim görüşümüzü terk edin diye gereken nasihadı yapmışlardır. Ama bunlar şimdi onu da tevil ediyorlar. Diyorlar ki o imam böyle söylüyor ama böyle bir şey yapabilmemiz için şu olması lazım. Acaba benim o imamla aykırı olarak gördüğüm hadisi o imamın gördümü eğer o görmesine rağmen farklı bir şey tercih etmişse onun vardır bir bildiği. Dolayısıyla ben yine bu hadise tabi olamam diyorlar. Yani o imamların da işte bu hadisin işte sayı olduğunu anlamak için de müştehid olmak lazım diyorlar. Vesaire vesaire. Yani e, amaçları ne derler hani deveye gütmek değil yani hep yokşa sürmek dertleri bu olunca oradan buradan zora sokarak hep önlerine bu kepleri koyuyorlar bu imamlara Muhammed ve Vesselam'a bile vermedikleri mertebeyi veriyorlar onlara teslim oldukları kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine kesinlikle teslim olmuyorlar hatta bırakın teslim olmayı Teberruyken bile okumayı neredeyse sakıncalı görüyorlar. Yani bu Kari okumayın, sapıtırsınız diyorlar ondan sonra. Yani mezheplerin kitaplarına yönlendiriyorlar. Bu konuda tabii ki söylenecek e, söz çok fazla ama ana hatlarıyla e, bizim, madem bu konuya girdik, şu özeti yapmamız lazım. İştahat ile, yani meşru olan iştahat ile kastedilen bir Müslüman, alim demiyorum bak. Allah'tan korkan, Allah'a ve Resulüne, ahiret güne iman etmiş bir Müslümanın gücünün yettiği kadarıyla Allah'a ve Resulüne itaat edebileceği her imkanı araştırması, bu yolda çaba sarf etmesi, ilmi boyutta, ameli boyutta bunların adı iştahattır. Bu iştahat her Müslümana farzdır, vaciptir. Bu sebeple Allah Azze ve Celle'nin kitabında Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin diye bütün iman edenleri kapsayan bir ifadeyle bu itaatin emredildiğini görüyoruz. Allah'a itaat nedir? İşte kitaba itaattir. Yani Kur'an'a uymaktır. Rasul'e itaat nedir? Onun sayı hadislerine uymaktır. O halde bu bütün iman edenlere bir emir. Sen kitaba ve sünnete uymak sadece alimleredir dediğin zaman bir kere bu ayetlere muhalefet ediyorsun. Delilsiz bir tahsiste bulunuyorsun. Kitaba ve sünnete ancak alimler muhatap olur. Müştehitler, yani o müştehit derken alimleri her alimi de değil, müştehit dedikleri alimleri e, tahsis ediyorlar. Böylelikle delilsiz bir tahsisle işin başında, daha metodun başında en büyük bidatı çıkarıyorlar. Allah'ın yolundan alıkoymayı en başında yapıyorlar. Ve insanların kitaba ve sünnete muhatap olmasının, Kur'an'a ve hadislere doğrudan muhatap olmasının önüne geçiyorlar. Allah ve Rasulü ise direkt Bedeviler bile olsa, Onlara muhatap olarak hitap ediyordu. Allah Azze ve Celle indirdiğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mesela bedevileri şehirlerden, medenilerden Allah Resulü'nün yanında bulunan, ilim sahibi olan sahabilerden ayrı tutmuyordu. Yani siz aman Kur'an'ı dinlemeyin. Biraz sonra size ayet okuyacağım. Bedeviler kulaklarını tıkasın demiyordu. Veya ilmi olmayanlar kulaklarını tıkasın. Çocuklar, kadınlar kulaklarını tıkasın. ilim sınıfı beni dinlesin demiyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Herkese umum bir hitap söylüyor. En sıradan, en kıt bedevinin bile sorusu üzerine bu ümmete bir şeyler açıklanıyor. Bu sayede bir şeyler açıklanıyor. İnsanlar bu sayede dinlerini öğreniyordu. Dolayısıyla din böyledir. Allah Azze ve Celle böyle kolay bir din. Ee, rahmet olarak ümmete kolay bir din indirmiştir. Fakat gelin görün ki insanlar bu dini zorlaştırmış, mezhep cenderesine sokmuş, kitabı ve sünnete itaati, Allah'a ve Rasulüne itaati işte e, neredeyse müştehit olmadıkça hakkıyla yerine getiremeyeceğin gibi türlü vesveselerle insanları Allah'ın kitabından ve Resul'ün sünnetinden alıkoymuşlardır. İşte esas tağutluk budur. Yoksa dünyada, dünyevi hükümlerin başına geçen zalim yöneticiler, bunların tağutluğu kaç yazar yani? Bunlar hapse atsa kaç yazar? Bunlar idam etse kaç yazar? Öldürseler kaç yazar? Yani bizim dinimize asla zarar veremez bunlar. Ama hoca kılığındaki Din önderi kılındaki önder edinilmiş kitaptan ve sünnetten alıkoydu halde önder edinilmiş sahte müftüler ise sana helal der, haram der, e, bidate sünnetler, sünnete bidattır böyle e, dinlen alıkoyar ve sen de buna itikad edersin, ona inanırsın, tabi olursun e, yani din burada, sen burada farklı yollara gidersiniz, Allah korusun saptırma tam anlamıyla gerçekleşmiş olur. Yoksa dünyanın zalimleri, yani dünya hükmüne sahip olan, bizim başımıza musallat edilen, bizdeki hatalar sebebiyle aramızdaki zulüm sebebiyle başımıza musallat edilen zalimlerin zulümleri bizi asla dinimizden alıkoymaz. Koyamaz. Ee, bu sebep değildir. Yani bizler dünyayı tercih etmediğimiz sürece ahirete karşı dünyaya karşı ahireti satmadığımız sürece onların ee, elimizden dünyayı almaları dinimizden e, bizi alıkoyamaz. Fakat bu kimseler bizi bizim elimizden dini alan kimselerdir. Hidayeti alan ve bize e, onun yerine sapıklığı veren, sapıklığı ileten kimselerdir. Bu sebeple asıl tağut e, bu alandadır. Yani biz dünya hükümlerinde zulmeden tağutları küçük görmüyoruz, hiçe saymıyoruz, boş saymıyoruz ama daha önemli bir zulüm sebebiyle aramızdaki işte bu sahte din adamlarının kitaptan ve sünnetten alıkoyan asıl zalimlerin aramızda bulunması, bulunduğu müddetçe başımızda bu zalimler olacak. Buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Tağutları indirmek isteyen bir kimse, dünya hükümlerinde tağutlara son vermek isteyen bir kimse, işte şu zulümle uğraşmalı, bu zulmün üstüne gitmeli, bu zulümle mücadele etmelidir. Bunu yapmadığı sürece, yani kendisi hayatında Allah'ın indirdikleriyle hükmetmediği sürece, kitap ve sünnetle hükmetmediği sürece, ilişkilerinde ve bütün e, şuun hayatın meselelerinde, bunu kendisi yapmadığı sürece başındakilerden, işte siz beşeri hükümlerle hükmetmeyin, bize Allah'ın ve Rasul'ün hükümleriyle hükmediğin demeye hakkı yok, sen buna bir kere razı değilsin, sen buna razı olsaydın, Allah sana zaten bu zulmü musallat etmezdi. Allah Azze ve Celle'nin Enam Suresi 129. ayeti buna şahittir. Aralarındaki zulüm sebebiyle zalimleri diğer bir kısmına veliler kıldık, yöneticiler kıldık buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bizim başımızdaki yöneticilerin fasıklıkları, zındıklıkları, münafıklıkları bizim aramızda çoğunluk olarak, yani Müslümanız diyen, insanlar olarak bizlerin arasında pek çok münafıkların bulunması sebebiyle. Allah'ın dinini elleriyle hiçbir zorlama, hiçbir baskı altında kalmaksızın kendi hevalarıyla Allah'ın dinini terk etmeleri sebebiyle. Bizim bunun önüne geçmemiz lazım. En azından toplumda bunu başaramıyorsak bile kendi gücümüzün yettiği, sözümüzü dinleyen veya kendi nefsimizde gücümüzün yettiği kadarıyla Allah ve itaat etmekle bu ancak mümkün olur. Başka türlüsü Boş şövalyeliktir. Yani Don donkişotluktur. Yani şov yaparlar, işte miting yaparlar, bayrak kaldırırlar, şunu yaparlar, bunu yaparlar. Kimisi bunun adına cihat der, kimisi oy kullanmaya kalkar falan filan. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın getirmediği daha başka yollarla bunu telafi etmeye çalışırlar. Evet, Allah azze ve celle izin verirse Meryem suresi 65. ayetiyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşvedenle ilahe illa entevateke ve estağfurke ve tu bileyk.